Rahimne Şeytanir Racim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ Men yehdihillahu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke le ve neşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh Eмма ba'd fe inne estaga'l hadîs kitaballah ve hayral hadyı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhdesetuha ve külle muhdesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin fîn'nar. Rabbî işrah lî sadrî yessir lî emrî vahlul ukdeten min lisânî yefkahu Zer ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhum'dan gelen rivayetlerde Allah Resûlü aleyhissatü vesselam şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Her kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik işle. İnsanlarla güzel ahlak ile geçinmeye bak. Bunu İmam Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Ahmed bin Hanbel, Darimi, İbn Bişeybe, İbnü'l-Cerrut, Tayalisi, Taha ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ee, bu vasiyetlerin Muaz bin Cebel ve Ebu Zer radiyallahu anh, ay, yapılına dair pek çok rivayet Allah Resulü'nden nakli demiştir. Mesela Bezzar İbni Lüheya, Ebu Zübeyir, Ebu Tüfeyl, Muaz isnadıyla şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'i bir kabileye gönderiyordu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Selamı yay, yemek yedir. Kabilenin önde gelen kişisinden nasıl utanıyorsan Allah'tan da öylece haya et. Kötülük yaptığın zaman hemen bir iyilik yap ve gücün yettiği kadar ahlakını güzelleştir. Evet, Bezar ve Taberani rivayet etmiş bunu. İsnadında İbn Lehiya vardır. İbn Lehiya ömrünün son zamanlarında akıl karışmış. E, kitapları yandıktan sonra, kitapları yanmış bunun önceleri kitaptan salah rivayetleri bulunurdu kitapları yandıktan sonra rivayetlerini karıştırmış, çok hatalar yapmış. E, bu yüzden İbn Lehiyya'nın bulunduğu isnatta kusur vardır. Taberani ve Hakim Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet ediyorlar. Muaz bin Cebel radıyallahu an yolculuğa çıkmaya niyet etmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana vasiyette bulun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesine hem de alim sahabesine Muaz bin Cebel'e Allah'a kulluk et ve ona ortak koşma diyor. Allah'a hiçbir şey ortak koşma diyor. Biz bugün Müslüman kardeşlerimize e, bu sözleri söylediğim zaman biz Allah'a şirk mi koşuyoruz diyerek hemen tepki veriyorlar. Muaz bin Cebel gibi bir zata Allah Resulü'nün e, Allah'a ibadet et ve ona ortak koşma demesinde ne anlarız biz? Yani her ne kadar e, ilim sahibi bile olsa bir kimse, dinini bilen bir kimse olsa bile şirkten sakın herkesin gaflete düştüğü anlar olabilir. Ayık bulun, uyanık bulun. Dolayısıyla biz de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Sünnetine tabi olarak insanlara yapacağımız en güzel nasihat Allah'a kulluk etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları yönünde olmalıdır. Muaz bin Cebel radiyallahu anh ey Allah'ın Resulü biraz daha tavsiyede bulun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir kötülük işlediğin zaman hemen bir iyilik yap dedi. Ey Resulü biraz daha tavsiye et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dost doğru ol ve ahlakını güzelleştir buyurdu. Bunu belirttiğimiz gibi taberani ve hakim rivayet etmişler. İmam Ahmet'in derraçtan o da Ebu heysen vasıtasıyla Ebu Zer radiyallahu anh den rivayetinde şu şekildedir ki bu isnatta derraç. Geçiyor derraç zayıf bir ravidir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yani Ebu Zer radıyallahu anh. Ha? Sana gizli ve aşikar işlerinde yani gizlide ve açıkta Allah'a karşı takva sahibi olmanı bir kötülük yaptığında hemen iyilik yapmanı bineğin üzerindeyken yere düşen kamçını istemek dahi olsa insanlardan bir şey istememeni. Binek üzerindeyken kamçın düşse bile insanlardan bir şey isteme. Emaneti almamanı ve iki kişi arasında hüküm vermemeni tavsiye ederim diyor. Evet. İmam Ahmet Allah rahmet eylesin. Diğer bir isnad ile Ebu Zer radıyallahu şöyle rivayet eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a dedim ki ey Allah'ın Resulü Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel öğret. Buyurdu ki, bir kötülük işlediğin zaman hemen bir iyilik yap. Çünkü her iyilik on katıyla yazılır. Ben, Ey Allah'ın Resulü, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözü de iyiliklerden sayılır mı diye sordum. Buyurdu ki, o söz iyiliklerin en güzelidir. Demek ki iyiliklerin en güzeli neymiş? La ilahe illallah sözüymüş. Dergahlarda o kadar çok La ilahe illallah diye bağıran insan vardır ki keşke bu insanlar bu La ilahe illallah sözünde sadık olsa neler olur bak. Kim sıdk ile sadakatte La ilahe illallah ders ediyor değil mi hadislerden birisinde. İşte cennete girecek olan budur. Sıdk ile doğrulukla La ilahe illallah diye bir saat zikredip o zikrin ardından yere verince hemen medet, mürüvvet ya Allah, kıl şefaat ya Resulallah, himmet ya pir, destur ya mürşid diyerek hemen Allah'tan başkalarından istekte bulunarak bu la ilahe illallah'ı bozmak işte o bir saat boyunca Allah'ı zikrettiğin sözleri boşa çıkarıveriyor. La ilahe illallah diyorsan ibadeti yalnız Allah'a yap. Allah'tan başka ilahlar edinme. Dua ibadettir, ibadetin özüdür. Allah Azze ve Celle duayı zikrettikten sonra bana dua edin der. Ardından der ki, yalnız bana kulluğu yediremeyenler diye bunları kınar. Demek ki kulluktur, ibadettir dua. Ve ibadetler yalnızca Allah Azze ve Celle'ye yapılır. i̇bn Abdilber, Et-Temhid isimli eserinde... Enes radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Bu aynı zamanda Tirmizi Ahmet, Hakim ve Beyhaki'nin de rivayet etmiş oldukları bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdi ve kendisine şöyle dedi. Ey Muaz! Allah'tan kork ve insanlara güzel ahlak ile muamele et. Bir kötülük işlediğin zaman peşinden hemen bir iyilik işle. Muaz dedi ki ey Allah'ın Resulü la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur sözü de iyiliklerden sayılır mı? Buyurdular ki o iyiliklerin en büyüğüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel'e yaptığı vasiyet İbni Ömer radiyallahu anh ve başkaları tarafından rivayet edilen uzunca bir hadis içerisinde de rivayet edilmiştir. Ebu Hüreyre radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği şu hadis-i şerif de bu anlamdadır. Şöyle buyurdu. İnsanların en fazla cennete girmesini sağlayan amel hangisidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala'ya karşı takvalı olmak ve güzel ahlak. Yine Tirmizi İbn-i Mace, Edeb-ül Buhari, Müsned'in Ahmet, Temhitte, i̇bn Abdilber rivayet etmişler. Ee, sahih bir rivayettir bu. Bu vasiyet çok büyük ve önemli bir vasiyet olup, Allah Teala'nın hakkı ile birlikte kul hakkını da ihtiva etmesi bakımından oldukça mühimdir. Zira Allah'ın kullar üzerindeki hakkı gerektiği gibi Hak Teala'dan sakınmak ve takva sahibi olmaktır. Nitekim takva hem öncekiler hem sonrakiler dahil bütün insanlara Allah Teala tarafından tavsiye edilmiş önemli bir haslet, önemli bir özelliktir. Allah Azze ve Celle... Nisa suresinin 131. ayetinde şöyle buyuruyor: Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkun diye emrettik. Takvanın aslı kişinin kendisi ile korktuğu ve sakındığı şey arasında kendisini koruyacak bir kalkan edinmesidir. Kulun Rabbine karşı takvalı olmasının manası ise Kendisiyle korkup sakındığı Rabbinin öfkesi, gazabı ve cezası arasında kendisi için bir koruyucu edinmesidir. Bu koruyucu da Allah Teala'ya ibadet sayılan fiilleri işlemek ve ona isyan sayılan fiillerden uzak durmaktır. Yani şöyle özetleyebiliriz takvayı. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak. Takva bu şekilde gerçekleşir. Takva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bazen Allahü Teala'nın ismine bağlı olarak ondan korkulmasında ifade biçiminde gelir. Mesela huzuruna toplanacağınız gün huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Maide suresi 96. ayetinde böyle buyurmuştur. Haşir suresi 18. ayetinde ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayetlerde olduğu gibi takva kelimesi Allah Teala'nın ismiyle birlikte Allah'tan korkun şeklinde zikredilirse bunun manası Allah'ın öfkesinden ve gazabından korkun demektir. Aslında insanın sakınması gereken en büyük korku da budur. Çünkü Allah Teala'nın gerek dünyada gerek ahirette verdiği cezaların temelinde onun öfkesi ve gazabı bulunur. Yine Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 28. ayetinde şöyle buyurur. Allah Allah. Kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah'adır. Müttessir suresinin 56. ayetinde Sakınılmaya layık olan da odur. Mağfiret sahibi de başlayan da odur. Yani takva gösterilmeye, kendisinden sakınılmaya layık olan da odur. Mağfiret sahibi de odur. Bu ayetlere göre insanların gönlünde korkulmaya, saygı duyulmaya yüceltilmeye layık olan ve buna bağlı olarak kulluk ve itaat edilmeye hak sahibi olan Allah Teala Hazretleri'dir. Çünkü o bütün yücelik ve tazime hakkıyla sahip, azamet ve kibriya sıfatlarına haiz, en güçlü ve şiddetli biçimde tutup cezalandırmaya kadirdir. Tirmizi İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, Darimi, Ebu Yala, Hakim ve Begavi'nin Enes radıyallahu anh'ten e rivayetlerinde bu Müttessif suresinin 56. ayetinde geçen sakınılmaya layık olan da odur. Mağfiret sahibi de odur. Ayetin tefsir hakkında Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurduğunu naklederler. allah Teala bu ayet-i kerimede sakınılmaya layık olan benim. Kim benden sakınır ve benim yanımda başka bir ilah kabul etmezse onu affetmeye ehil olan da benim buyuruyor. Yani Allah Azze ve affını istiyorsak araya vesileler, vasıtalar yani şahısları vasıta ederek değil Allah'ın meşru kıldığı vesilelerle. Mesela Allah Azze ve e, takva üzere amel etmekle, ibadet etmekle işte bu hadis ve bu ayetin ifadesi demek ki buymuş. Allah'ın mağfiretini, Allah'ın yakınlığını, sevgisini başlamasını istiyorsak. Dolan başlı yollara hiç gerek yok. Ondan başka ilah edilmeyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Direkt Allah'tan isteyin. Ve bu konudaki vesileler meşru vesileler olmalıdır. Allah'tan üzere olmak gibi, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak gibi. Mesela meşru vesileler şöyle bir örnek daha verebiliriz konunun daha iyi anlaşılması için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir sure biliyorum ki diyor bu sureyi her kim gece yatmadan önce okursa kabir azabından korunur diyor. Bak kabir azabından korunmak için 30 ayetlik bir sure vesile edinmemizi evet. tavsiye ediyor Allah Resulü. O sure tebarekellezib yedihil mürk suresidir. Kim bu mülk suresini her gece yatmadan önce okursa kabir azabından kurtulmasına vesile olur. Bakın sahih ve meşru vesile bakın bu tip şeylerdir. Mesela Festa'inu bis sabr ve salah inallâhe mâ Sabiriin Sabır ve namaz ile yardım isteyin diyor. Sabır ve namazla yardım isteyin. Falancanın yüzü hürmetine filancanın hatırına yardım isteyin demiyor Allah Azze ve Celle. Sabır ve namazla yardım isteyin diyor. Meşru vesilelerle kendisinden istekte bulunmamızı emrediyor. diyor. Ama e, bu meşru vesilede mahrum kalan insanlar, bidat yollara sapan insanlar, işte bu sahih vesilelere e, sahip olamadıklarından, bu yolları e, denemediklerinden, gayri meşru vesilelerle aldanıyorlar, haktan uzak düşüyorlar. Allah. Basiret versin, gafletten korusun bizleri. Takva kelimesi bazı ayetlerde de Allah Azze ve Celle'nin cezalandırması ve cezalandırma mekanları yahut cezalandırma vakti ile birlikte zikredilir. Mesela cehennemden ve kıyamet gününden sakındırması gibi. Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının buyrulur. Ali İmran 131'de. Bunu yapmazsanız ki elbette yapamayacaksınız. O halde yakıtı insan ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Bakara suresi 24. ayet. Allah'a döndürüleceğiniz sonra da herkese hak ettiğini eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. Bakara'nın 281. ayeti.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 nurlarını terk ederek cehaletin zulmetinde yürümeyi tercih eden insanlar Allah ve Resulü'nden gelen aydınlık vahyin bu nurunu arkalarına atan insanlar kabre girdiğin zaman korkma sen şeyhine teslim ol zaten kabre girdiğin zaman şeyhin Sorulara bir bir cevap verecek diyor. Elinden tutup cennete götürecek diyor. Bir kibrit kutusuna müritlerini koyup cebine atacak sıratı öyle geçirecek diyor. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz fidye alınmaz onlara asla yardım da yapılmaz. Boş yere avutmayın kendinizi. Nasılsa şeyhim beni kibrit kutusuna koyup sırattan geçirecekse ben niye amel edeyim? Şeytan bile inanın bu kadar aldatamaz insanı. Şeytan bile bu kadar açık bir şekilde aldatamaz insanları. Şeytan bile Allah'tan korkar. Der ki ben senden beriyim sen bu günahı işledin der. Allah'a isyan ettin der. Açın bakın Haşir suresinde 10. ayet. 16. ayet estağfurullah. Şeytan insana günahı işletir. Ardından da der ki sen Allah'a isyan etti, ben Allah'tan korkarım der. Bunlar Allah'tan da korkmuyor. Allah'tan korkmaya da engel oluyorlar. Korkmana gerek yok. Ben sizi kurtarırım. Dost yani. Dost işte. Ve Bakara suresinin 123. ayetinde ve bir günden sakının ki o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez. Hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da görmezler. Buyurulur. Kamil manada takvanın içine şu hususlar da dahil olur. Kapsamına girer. Farzlar yerine getirmek. Haram ve şüphelileri terk etmek. Hatta bundan sonra takvaya Mendupları işlemek ve mekruhlardan sakınmak da gerir. Bu derece takvanın en üst mertebesidir. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinin ilk 4 ayetinde şöyle buyuruyor. Elif, La, Mim. O kitap Kur'an onda asla şüphe yoktur. O muttakiler yani sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar.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 Meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir, antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler yani takva sahipleri ancak onlardır. Demek ki bu ayette sayılan vasıflar insanın takva sahibi olduğunu gösteren vasıflardır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle der. Kıyamet günü muttakiler nerede diye ilan edilir. Onlar doğruca Rahman'ın himayesine giderler. Aralarından bir örtü veya bir perde bulunmaz. Yanında bulunanlar Muaz bin Cebel'e muttakiler kimlerdir diye sordu. O da Muttakiler yani takva sahipleri şirkten ve putlara tapmaktan sakınmış ve ibadeti ihlas ile sadece Allah Teala'ya yapmış olanlardır. En büyük takva budur zaten. En büyük sakınma budur. Şirkten sakınmak. İbn Abbas radiyallahu der ki takva sahipleri nefsin arzularına uygun olarak bildikleri şeyleri terk ederek Allah'ın azabından sakınan ve Allah'ın katından gelenleri tasdik ederek Vahye teslim olarak, kitap ve sünnete teslim olarak onları tasdik ederek onun rahmetini umut eden kimselerdir. hasan Basri Allah rahmet eylesin şöyle der. Muttakiler kendilerine haram kılınanlardan sakınır, üzerlerine farz kılınan emirleri yerine getirirler. Ömer bin Abdülaziz de Allah rahmet eylesin şöyle der. Takva, gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadetle geçirip bunun dışında kalan durumlarda her şeyi karıştırmak demek değildir. allah Teala'ya karşı gerçek manada takva sahibi olmak demek, Allah'ın haram kıldıklarını terk etmek, farz kıldıklarını yerine getirmektir. Buna ilave olarak allah Teala bir kimseye daha başka hayırlar nasip ederse o hayır üstüne hayır olur. Talg bin Habib der ki, Allah rahmet eylesin. Takva, Allah Teala'nın verdiği bir nur ile kendisinden sevap umarak ibadet sayılan amelleri yerine getirmek ve yine onun verdiği bir nur ile cezalandırmasından korkarak günahları terk etmektir. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle der. Tam ve mükemmel takva kulun zerre kadar olsa bile Allah'ın yasaklarından sakınması, zerre kadar bile olsa Allah'ın yasaklarından sakınması, hatta bununla yetinmeyip kendisiyle haramlar arasında bir perde oluşturmak amacıyla harama düşme korkusundan helallerin bir kısmını dahi terk etmesidir. Nitekim Cenabı Hak kulların yaptığı bütün amellerin kendilerine geri döneceğini şu ayette beyan etmektedir. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Zilzal 7-8. yedleri. Öyleyse... Değersiz görerek en küçük hayrı bile işlemekten geri durma. Yine ne kadar küçük olursa olsun hiçbir şerri de bundan bir zarar gelmez deyip işlemeye kalkma. Hocam helal olan şeyleri de terk etmek dediniz mi? Ayetle ters değil mi? Allah'ın helal kıldıkları mı? Sen kendin nasıl haram Şimdi haram kılma meselesi farklı bir şey. Haram kılma farklı bir konu. Burada e, mübahlardan bir kısmını dahi harama düşme korkusundan e, terk etme. Yani mübahların fazlasıyla, dünya nimetlerin fazlasıyla meşgul olmama. Yani mesela bakın bir hadise hatırlayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Tarla edinmeyin, kalbinizi dünyaya bağlar diyor. Tarla, arsa, arazi edinmeyin, kalbinizi dünyaya bağlar diyor. Arazi edinmek haram kılınmıyor oysa. Etinebilirsin. Ama kalbinizi dünyaya bağlar. Buradaki illet kalbin dünyaya bağlanmaz. Bir başka rivayete gelelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki e, altın ve ipeyi elinde tutuyor. İşte şu ikisi diyor. Ümmetimin erkeklerine haram kadınlara helal kılınmıştır diyor. Değil mi? <gülüyor> Erkeklere haram kadınlara helal kılınmıştır diyor. Kadınlara helal olduğunu açıklıyor. Ama Fatma radıyallahu anh'ın veya ehli Beytinden, ailesinden ev halkından birilerini altın takınmasından hoşlanmıyorlar Hz. Süleyman, kadınlar. Çünkü bu altın kadınlarda e, kocalarına karşı itaatsizliği, dünya malına karşı e, tamah etmeyi, yani dünya sevgisini getiren şeylerdir. Ama yasaklanmış değil. Cümlemizden. Senin dediğin manada da şöyle bir sakınca var. Mesela kişinin bir takım helalleri kendine haram kılması. Ee, mesela geçmişte bunun örnekleri vardır. Elinde imkan var. Yani bir şeyin güzelini yemek, güzelini giymek imkanı var. Ama bunu terk etmeyi bir ibadet olarak, yapılması gerektiği bir şey olarak... E, daha düşük şeylerle yetiniyor. Mesela e, zahitlerden birisi demiş ki, işte 30 sene oldu, nefsimi kırmak için kebap yemedim, diyor. Bu Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın takvasına, verasına, zühdüne aykırı bir davranış. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam insanların en zahidi, en takvalısı. Kimse ondan daha önde olamaz bu konularda. O koyun etinin ön kol kemiğini, en güzel yerini yermiş. Suyu soğutarak içermiş. Yani nefsimi terbiye edeyim diye pekala ılık su da içebilirdi veya içmezdi. Halbuki ılık su içmek insanın sıhhatini bozar. Sürekli sıcak su içmek, ılık su içmek insanın sağlığını bozar. Nasıl yani? Boğazmış. değil o soğuk, yani. böyle soğuk kesin soğuk <gülüyor> Şimdi, e, bu ılık suyun, yani güneşte bekletilmiş, senin elinde soğuk su var. Soğuk bir su içme imkanın var. Nefsime eziyet olsun diye güneşte bekletiyorsun, ılıtıyorsun, ısıtıyorsun öyle içiyorsun. Bu e, sindirim organlarında ciddi hasarlara sebep oluyor. Zararlara sebep oluyor. Soğuk suyun e, senin bahsettiğin işte donma derecesinde çok az kalmış derecedeki su. Buzdolabında bekletilmiş. E, Hasla ederse o eder. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, soğuttuğu sular. E, gidin bakın pınarlardan bir için şu hani e, gölgelerde pınarlar olur. Kaynar buz gibi suyu olur. Olsadan kana kana iç. Hasta eder mi? Şişirir mi goğazını? Yani Hasan Basri Allah rahmet eylesin şöyledir. Muttakiler takva sayesinde öylesine sakınırlar ki haramlara düşme korkusundan helallerin pek çoğunu bu yüzden terk ederler. Yani Burada helallerin pek çoğunu terk etmek demek şu anlamdadır: iktifa miktarıyla yetinmek. İktifa miktarıyla yetinmek. Mesela bir insan e, yarım ekmekle doyar. Bu insan doyduktan sonra yerse ne olur? Tehlikeye düşer. Şehvete azar. Şimdi e, biz sufileri yerden yere vururken nefis terbiyesine de onların nefis terbiyesine yaptığı bir takım doğru şeylere de karşı çıkmamamız lazım. Çünkü onların yaptığı doğru bir şey varsa ancak Allah Resulü'nün sünnetine uyarak yaptıklarıdır. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi terbiye noktasında getirdiği bir sünnet varsa ona uymakla mükellefiz. Allah Resulü çok yemekten sakındırmıştır. Az yemiştir belimi doğrultacak kadar. Mesela bir hadiste öyle buyrulur. Adem oğlunun diyor, üçte birini vücudunun üçte birini havaya, üçte birini suya, üçte birini de yiyece ayırması ona ne güzel yeter dedi diyor. Sıhhati için ne güzel olurdu buyuruyor. Bunu hatta Almanya'da mı ne? Bir tane hastaneye yazmışlar Allah Resulünün bu sözünü. Tıp için ideal bir söz diyerek. İnsan diyor vücudunun üçte birini havaya, hava için, üçte birini yemek için, üçte birini de su için ayırsa yani kafir buyuruyor yedi mide ile yer, yedi bağırsak veya yedi mide ile yer. Mümin bir mide ile yer. Yani mümini doyuran şey, e, doyuran e, birkaç kaşık çorba. Kafiri birkaç tas içse de doyurmaz. Böyle de bir şey var. Hatta ondan ilgili bir hadis. Hadis yok. var işte. Hadis bu söylediğim. Evet. Mümin bir mideyle kafir yedi mideyle yer buyuruyor. Sahabelerden gerisi. Evet. Yani. Ee, şimdi insan yemek yedikçe ye, e, bu yeme ihtiyacı daha da var. Tabi yani bu mide genişlemesi falan artık bugün bilinen şeyler. Ee, ve bu mide şeyini de e, yemeği azalttıkça da e, küçülmesi var. Biz işte sufilerin önerdiği gibi öyle azaltacaksın, öyle azaltacaksın ki hatta yemeğe hiç ihtiyaç duymayacaksın. İşte günde e, bir kaç sefer e, tuza banıp e, yedi tane de kuru üzüm tanesi ile yetineceksin tarzına değil. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle de bir hadisi var. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Lakin her ikisinde de hayır vardır. Şehir yerinde insanların ezalarına tahammül ederek ve kendi ezalarından insanları koruyarak yaşayan bir mümin, insanlardan uzak durarak, inziva ederek yaşayan müminden hayırlıdır buyuruluyor. Fakat müminin her ikisinde de hayır vardır. Şimdi şöyle bir zamanda, Müslümanların bu kadar zayıf düşürüldüğü bir zamanda, Allahu Alem ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi umumidir. Kuvvetli müminde her zaman hayır vardır. Fakat bu kuvvetli mümin böyle yiyip göbek bağlatacak, yağ bağlatacak şekilde değil bakın. Çünkü bak Buhari hadisinde nedir? İnsanların en hayırları benim asrımda yaşayanlar, ondan sonra gelenler ve ondan sonra gelenlerdir diyor. Bunlardan sonra şahitlik istenmeden şahitlik yapanlar, hatta yalan söyleyenler çıkacak. Ve ümmetim arasında şişmanlık zuhur edecek buyuruyor. Demek ki insanların en hayrılarını da bu şişmanlık, yağ bağlama bunlar yoktu. Bu şişmanlık, günümüzdeki şişmanlıklar daha çok hantallığa, uykuyu sevmeye, tembelliğe götüren şeyler. Kişi yemek yerken niyeti... Bakın karnını doyururken, belini doğrultacak kadar karnını doyururken niyeti neydi? Allah Azze ve Celle'ye kuruluğunu istikamet üzere yapabilmek için. bu Kulluğa kuvvet bulmak için. Allah yolunda kuvvetli olmak için yemeğini yer. Bunun için karnını doyurur. Böyle olmazsa eğer veya böyle bir niyet etse de sonra... Allah Azze ve Celle'nin bu yediği şeylerden hasıl ettiği kuvveti Allah'a isyan yolunda kullanırsa bunda zarardan başka getirdiği bir şey olmaz. süfyan Sevri Allah rahmet eylesin der ki Muttakilerin üstünlüğü şuradan kaynaklanır. Onlar sakınılması gerekmeyen şeylerden bile sakınırlar. Musa bin Ayin şöyle der. Muttakiler haramlara düşme korkusundan helal olanlardan uzak dururlar. Bu yüzden allah Teala onları muttaki, sakınan şeklinde isimlendirmiştir. Ee, bu sözlere baktığımız zaman, yani bu son saydıklarımız sahabeden, tabiinden, tebevd-i tabiinden, işte İslam alimlerinden gelen sözler olduğunu görür. Allah Resulünden gelen Takva tariflerine baktığımızda neyi görüyoruz? Takva, muttakilik, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, haramlarından sakınmaktır. İşte takva budur. İşte helallerden de sakınmak değildir bakın takva. Yani buradaki e, diğer tabi'in sözlerinde ve sonrakilerin sözlerinde e, hakikatle tam birebirlik yoktur burada. Buna dikkat edin. Ama e, bir hikmete binaen e, bir işaretle bulunuyorlar. Yani vera dediğimiz ve iktifa miktarından fazlasından kaçınmayı ifade eden bir takım sözler bunlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Tirmizi ve i̇bn Mac'e tarafından rivayet edilen bir hadislerinde kul... Sakıncalı olanlara düşme korkusuyla bazı sakıncasız olanları terk etmedikçe muttakiler derecesini elde edemez. Kul sakıncalı olanlara düşme korkusuyla bazı sakıncasız olanları terk etmedikçe muttakiler derecesine erişemez. Şimdi e, bir örnek verelim burada. Ümmü Seleme radıyallahu anha. Allah Resulü'nün hanımı. Evinin içerisinde dahi çarşafını çıkarmazmış. Evinin içinde dahi çarşafıyla gezirmiş. Bizim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama teslimiyet noktasında mesela gerek Allah Azze ve Celle'nin emirleri Gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisleri bu sünnetlere bağlanan noktasında e, bolca emirlere muhatap olduğumuzu gösterir bu rivayetlere, bu ayetlere baktığımız zaman. Mesela bir İbni Ömer Radiyallahu Anhuma öylesine titizmiş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bir yolculuk esnasında bir yerden kavis çizerek gitmişse, bir ağacın altında dinlenmişse bunları aynen yaparmış. Bir gün Ali radıyallahu an bir hadis rivayet ederken şöyle semaya bakıyor, gülümsüyor, tekrar hadise dönüyor. Neden böyle yaptığınız Emirlerin emri diyorlar da bu hadise anlatırken Allah Resulü de aynen benim yaptığım gibi yaptı buyuruyor. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbede, cuma hutbesinde bir sebepten oturur. oturun diyor mescittekilere oturun diyor. O sırada yolda gelmekte olan Abdullah bin Mesud veyahut Abdullah bin Revaha. İkisi de ikisinin de ismi zikrediliyor. Artık hangisi daha doğru Allah bilir. Ee, dışarıda işitmesine rağmen bulunduğu yere hemen veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah senin takvanı artırsın buyuruyor. Günümüzdekilere bakın. Ya işte bu bunları salakça, ahmakça değerlendirmeler olarak görürler. Asıl ahmaklar kendileridir. Bakın, e, Bakara Suresinin 13. ayetinde münafıklara hitapı e, Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Onlara, siz de insanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman biz sefihlerini iman ettiği gibi mi iman edeceğiz, edelim derler diyor. Yani sefih, beyinsiz, ahmak, kârın zararını düşünemeyen kimseler demek. Allah Azze ve Celle hemen Peşine buyuruyor ki asıl sefihler asıl budalalar kendileridir buyuruyor. Burada insanlar ile kast edilen sahabelerdir. Ee, o münafıkların küçük gördüğü Selman, Miktat, Ebu Zer gibi, Bilal gibi, Suheyb gibi belki köle pozisyonda olan halk e, nazarı itibarında düşük görülen kimseler. Allah Resulüne tabi olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e onlarla beraber oturup onlarla birlikte Allah'ı zikretmesi, dua etmesi, sabretmesi emredilen kimseler. Münafıklar onları beğenmiyorlardı. Zamanımızın artık münafık diyeceğiz. Münafıkları da Allah Resulü'nün sünnetlerine bağlanan kimseleri işte böyle ahmak, şekilci yaklaşımlar diyerek kınadıklarını görürüz. Mesela sünnetlerde e, emir olarak gelen neler vardır? İspal'den yasaklamıştır erkekleri. İspal, elbiseleri sarkıtmak. Yani şu topuk kemiği var ya bu e, bilek kemiğini geçerse pantolonun paçası bu ateşledir buyuruyor Allah Resulü. Şu diz kapağına kadar olanıdır en hayırlısı. E, bunu yapamayan işte biraz daha aşağıdan bunu yapamayan buradan ama bunu da yapamayan artık en son haddi şu bilek kemiğidir. Buradan aşağısı ateştedir buyuruyor. Şimdi bir insan şöyle e, paçası kısa gezdiği zaman Allah Resulü'nün sünnetini gözeterek yapıyor bunu. Gülüp dalga geçerler değil mi? Sakallarımızı uzatıyoruz. Nereye kadar? Allah Resulü'nün sünnetini gözeterek yapıyor buyurmuş. Bununla mükellefiz. Emir böyle, farz böyle. Böyle yapıyorsun dala geçiyorlar yani bırakırsan güzel bırakacak işte şöyle bırakacaksın bir tutamı geçmeyecek falan filan diye ee, insanları Rab edinmiş insanların beğenisini e, Allah'ın rızasına tercih etmiş kimseleri tavırları gözünüze çarpar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arada bir yalın ayakla ayakkabısız yürümeyi emretmiş. Sen bunları yaptığın zaman ne derler? Ya bunlar şekilce öyle şey mi olur canım? İşte o zaman başka, bu zaman başka. İyi de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ahir zaman peygamberi olarak gönderildi. Yeni bir peygamber mi var? Başka bir örnek mi sunuldu size? Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız en güzel örnek Allah'ın Resulündedir buyuruyor Allah Azze ve Celle. En güzel örnek batıdaki gavurda değil ki. Neden gavurlar gibi giyinmeyi Allah Resulü'nün, sahabelerinin giyindiği şekle tercih ediyorsun madem öyle? Hele bu bahsettiğimiz hususlar bakın emir. Yani sarık gibi serbest olduğu konular değil, emirle gelen konular. Diğer bir hadis-i şerifte, Buhari, Müslim, İbni Hibba'nın rivayet etmiş oldukları bir hadis bu. Her kim şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını temize çıkarmış olur. Yani şerefini temize çıkarmış olur. Meymun bin Mihran şöyle der. Muttaki kişi cimri bir kimsenin ortağını hesaba çekmesinden daha sıkı bir şekilde nefsini hesaba çeker. Cimri bir kimsenin ortağını hesaba çekmesi nasıldır? karını, zararını, yediğini, düdüğünü, her şeyini bir şöyle önüne çıkarttırır. Şuradan şunu kazandın, nereye harcadın? Şuradan şunu kazandın, nerede? Şunu niye buraya harcadın? Şunu niye böyle yaptın? Bunların yediğini, düdüğünü iyice, inceden ince hesap eder. İşte mutlaki kimse de nefsini bu şekilde hesap hesaba çeker, muhasebe yapar. İbni Mesud radıyallahu an ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun, hakkıyla korkun ayet-i kerimesi hakkında. Ali İmran'ın 102. ayet hakkında şöyle diyor. Allah'a yaraşır takva yani Allah'tan hakkıyla korkmak, itaat edip isyan etmemek, hep hatırlayıp yani zikredip hiç unutmamak, şükür üzere olup nankörlük etmemektir diyor. Hakim ve taberani nakletmiş bunu. Hakim bunu e, merfu olarak da yani Allah Resulü Aleyhissatü vessel'in söz olarak da rivayet etmiş. Doğru olanı mevkuf olması yani İbn Mesud radıyallahu anh'ın kendi sözü olmasıdır. Burada geçen şükür kavramı içerisinde bütün ibadetler girmektedir. Devamlı hatırlayıp hiç unutmamak cümlesinin anlamı şudur. Kulun bütün hal ve hareketlerinde Yaptıklarında ve terk ettiklerinde Allah Teala'nın emirlerini ve yasaklarını kalbinde hep hatırlaması, yapılması gerekenleri yapıp terk edilmesi gerekenleri terk etmesidir. Takva haramları terk anlamında da kullanılır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'e takvanın ne olduğu sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştir. Sen hiç dikenli bir yoldan geçtin mi? Adam evet geçtim dedi. Ebu Hüreyre radyalar peki oradan geçerken ne yaptın dedi. Adam yolda bir diken görünce yüz çevirdim yahut yolumu değiştirdim ya da üzerinden atladım dedi. Bunun üzerine Ebu Hüreyre dedi ki işte takva budur. İbnül İbn Mu'tez takvayı e, bu anlamda alarak şöyle bir şiir yazmış. Bırak günahları küçüğünü de büyüğünü de Takva işte budur. Tıpkı dikenli bir arazide yürüyen kimse gibi yap. Yolda gördüğün dikenlerden sakın. Diken ne kadar ufak olsa da onu küçük görme. Zira yüce dağlar çakıl taşlarından oluşur. Ee, Abdülkadir Geylani'nin Futuhul Gayb diye e, güzel bir risalesi var. Öyle bol nasihat içeren Sözleri var ee, Orada Böyle Takvayı andıran Dünyadan zühd edilmesini gerektiren e, ibretli Bir misal veriyor Kişi diyor Bir çöl arazide Giderken birisini görüyor Çökmüş Hacet gideriyor Bunu gören kimse ne yapar? hem gözlerini yumar hem burnunu tıkar diyor. İşte diyor dünyaya karşı, dünyadaki e, mülkerlere karşı müminin hali de bu şekilde olmalıdır diyor. Gözlerini yumduğun gibi burnunu da tıkayacaksın. Takvanın aslı kulun öncelikle sakınılacak şeyleri bilmesi sonra da onlardan sakınmasıdır. Yani ilim her şeyde Önce geliyor değil mi? İman ederken bile bilmek. Allah'ı tevhid ederken bile bilmek. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهِ اِلَّا buyruluyor. Önce bilmek zikrediliyor. Yusuf Suresi 108. ayetinde ne buyruluyor? Ben ve bana tabi olanlar bilerek Hakk'a davet ederiz. Bilerek Hakk'a davet ederiz. Bilmeden değil. Eskiler yani selefimiz önce ilmi öğrenirlermiş Yani ilmi dinlerlermiş Güzelce dinlerlermiş Bu güzelce dinlemeden sonra Ezberleme gelir iyice bellemek Bundan sonra bunlarla amel etmek Amel ettikten sonra da İnsanları davet etmek Bunlar bu kademeler Bu mertebeler gözetilmezse Ne bu ilmin bir faydası olur Ne davetinin tebliğinin bir faydası olur Hiçbir faydasını göremez. Bunları... E, bu aşamaları gözetmek gerekiyor. Marufu Kerhi, Bekir bin Huneysin şöyle dediğini naklediyor. Nelerden sakınılması gerektiğini bilmeyen kişi nasıl mutlaki olabilir? Yani, ilim yoksa bir insanda... Neyin haram, Neyin helal olduğunu bilmeyen bir insan... Nasıl takva olsun? Ab Ağun bin Abdullah nelerin takvanın gereği olup nelerden sakınması gerektiğini bilmek takvanın tamam olması için yani kemal e, kamil olması için gereklidir diyor yine maruf hikeri der ki eğer güzel bir şekilde takva sahibi olamıyorsan faiz yemiş olmalısın şayet güzel bir şekilde takva sahibi olamıyorsan yabancı bir kadını görmüş fakat gözünü ondan sakınmamış olmalısın eğer güzel bir şekilde takva sahibi olamıyorsan Kılıcını omuzuna koymuş olmalısın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Meslemiye demiştir ki Ümmetimin ihtilaf üzere olduğunu gördüğün zaman kılıcını al Uhud dağına vur parçala. Yani Müslümanlara karşı kılıç kaldırmaması yönünde bir tavsiye bu. Bunları söyledikten sonra maruf Kerhi şöyle devam etti. Bizim bulunduğumuz şu meclis dahi belki de sakınılması gereken meclislerden birisidir. Sizlerin beni dinlemek için şu mescide gelişiniz de bizim sakınmamız gereken Ne Nitekim hadis-i şerifte o peşinden gidilen için bir fitne uyanlar için de zillettir buyurulmuyor mu? Bunu i̇bn Mace, Ahmet, İbn-i Sad, Ebu Nuaym İbn-i Şeybe e, rivayet etmiştir. Ömer... Bin Hattab radıyallahu anh'ın sözü olarak da dariminin Süneninde gelir bu. Burada kast edilen insanların fitne maksadıyla bir kişinin arkasında yürümesidir. Özetle söylemek gerekirse takva, Allah Teala'nın bütün insanlara vasiyeti olduğu gibi, tavsiyesi olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de ümmetine yaptığı önemli bir vasiyettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, birini ordunun başında komutan olarak görevlendirdiği zaman o kişinin özellikle nefsi hususunda Allah'a karşı takva sahibi olmasını ve yanındaki Müslümanlara da hayırla muamele etmesini tavsiye ederdi. İmam Müslim cihat babında rivayet eder bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Müslümanlara hutbe irad ederken onlara Allah'a karşı takvalı olmalarını ve yöneticilerini dinleyip itaat etmelerini tavsiye etmişti. Tirmizi, Ahmet ve İbn-i İbban rüad etmiştir bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara vaaz ettiğinde orada bulunanlar bu vaaz sanki veda etmek üzere olan kişinin vaazına benziyor. Bizlere tavsiyede bulunsanız demişlerdi. Ve bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İrbaz bin Sarı yadısını hatırlayın. Size Allah Teala'ya karşı takvalı olmanızı, ve yöneticilerinizin sözlerini, emir sahiplerinin sözlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Hatta bu Habeşli bir köle olsa veyahut e, zenci bir köle dahi olsa buyuruyor değil mi? İbn-i İpan ve e, Ahmet bin Hanbel gibi diğer bazı muaddislerin Ebu Zer radıyallahu anh rivayetinde uzunca bir hadis bu. Bir kısmında Ebu Zerradiyallahu an dedim ki diyor Elen Resulü bana tavsiyede bulun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sana Allah'a karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü bütün işlerin başı budur. Bu bir çeşit işi vicdanda bitirme muhasebesidir. Allah'a karşı takvalı olmak. Bunu yitiren bir insan İnsanların yanında takvalı gözükebilir. Fakat onun nefsiyle Allah arasında e, hukuklarında kusurlar işlediğini görürsün. İşin başı bu yüzden Allah'a karşı takvadır. Allah seni her an her yerde görmekte. Hatta e, tabiinin büyüklerinden bir zatın şöyle bir sözü var. Bir kimse İnsanların gördüğü bir yerde işlemekten utandığı, çekindiği bir çirkinliği yalnız başınayken işliyorsa kendisini görenlerin en küçüğü olarak Allah Azze ve Celle'yi tutmuş olur diyor. Neden? Yani o, o şey bir kötülükse ve Allah'ın gördüğü yerde sen onu işlemekten çekinmiyorsun fakat insanların gördüğü yerde çekiniyorsun. Nedir bu? Seni görenlerin en küçüğü Allah mı? Haşa! İşte bu yüzden işin başı Allah'tan takva üzeri olmaktır. İşte bu yüzden ihsan hadisinde iman ve İslam'a bitişik, mukaren olarak zikredilmiştir ihsan. Neydi ihsan? Allah'ı görüyormuşçasına Allah'ı görüyormuşçasına kulluk et diyor. Çünkü sen onu görmesen de o seni her zaman görüyor. Bu e, murka, murakabe denilen şeydir. Yedi kat semanın üzerinden Allah azze ve celle kullarını görüp gözetmektedir. Bunun şuurunda olarak her halinde e, dikkatli davranman, kontrol, oto kontrolünü geliştirmen. İmam Ahmed Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiyede bulun. O da şöyle buyurdu. Sana Allah'a karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü bütün işlerin başı budur. Cihadı da tavsiye ederim. Zira İslam'ın ruhbanlığı yani kendini ibadete adama biçimi cihattır. Evet. Bunu da yine Ahmet ile Ahmet bin Hanbel ile beraber Ebu Yala da rivayet etmiştir. Ee, Ebu Yala'nın Allah'u Alem Ebu Yalan rivayetinde Allah'a karşı takvalı olmalısın çünkü bütün e, bu bütün hayırların merkezidir şeklinde geliyor lafız. Tirmizi Yezid bin Seleme radiyallahu anh'den rivayet ediyor ilim babında. Resulullah sallallahu aleyhi ve dedim ki ey Allah'ın Resulü senden çok sayıda hadis söz iştiyorum. Fakat bunların başını ve sonunu unutmaktan korkuyorum. Bana öyle bir söz söyle ki kısa ve özlü olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... Bildiğin hususlarda Allah'tan kork. Bildiğin hususlarda Allah'tan kork. Sen yani bildiklerinle amel et. Bilmediğin hatalardan da Allah seni korusun. Veya bilmediklerini affetsin. Bak Allah azze ve böyle bir affediciliği vardır. Bilmediklerinden seni affeder muaf tutar ama bildiklerini yaparsan bu şartı var bildiklerini yaparsan e sen bildiklerini yapmıyorsun e, haliyle bilmeden de bir takım günahlar işliyorsun e ben bilmiyordum e sanki bildiklerinden sakınıyor mu Bilmediğinde mazur olasın bildiklerinden sakın ki bilmediklerinden mazur olasın bunları bu şekilde düşünmek lazım. Sahabe-i kiramdan günümüze kadar bütün salih kişiler takvayı birbirlerine tavsiye etmeye devam ede gelmişlerdir. Ebu Bekri Sıddık radiyallahu anh hutbesinde şöyle diyor. Şimdi ben size şunları tavsiye ediyorum. Allah'a karşı takvalı olun. Takva sahibi olanları methusena edin. Umutla birlikte korkuyu da içinizde taşıyın. Yani haf ile rica dediğimiz hadise. Bir meseleyi öğrenmek için ısrarla üzerinde durun. Nitekim Cenab-ı onlar hayır işlerine koşuştur, koşuştururlar. Umarak, ümid ederek ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin bir saygı yani huşu içindeydiler. Buyurarak Zekeriya Aleyhisselam'ı ve ailesini övmüştür. İbn Ebi Şeybe Musannef'inde, Hakim Müstedrek'inde, Ebu Nuaym'da Hiliyetü'l Evliya'da rivayet eder bunu. Ebu Bekir (r.a.) ölümünden önce Hz. Ömer'i halife olarak seçti. Onu yanına çağırarak tavsiyeleri de bulundu. Ömer (r.a.) yaptığı ilk tavsiyesi Allah'tan kork ey Ömer sözleri oldu. Ömer (r.a.) de oğlu Abdullah (r.a.)'ya şunlar yazmıştı: "Ben sana Allah Teala'ya karşı takva sahibi olmanı tavsiye ediyorum. Çünkü Cenab-ı Hak kendisine karşı takvalı olanları korur." Allah rızası için borç verenlerin karşılığını verir. Şükredenlerin nimetini artırır. Takvayı iki gözünü diktiğin bir hedef ve kalbinin cilası yap. Ne kadar güzel tavsiyeler. Ali radiyallahu anh, savaş için komutan atadığı bir kişiye şunları söyledi. Sana kaçınılmaz olarak mutlaka karşılaşacağın. Ve onun huzuruna varmak dışında başka bir yol bulunmayan Allah Teala'ya karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. O aynı zamanda dünya ve ahiretin gerçek sahibidir. Ömer bin Abdülaziz rahimeullah da birine yazdığı mektupta şöyle diyor. ''Sana Allah Teala'ya karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Zira Allah Teala ancak takval sahibi olanların amellerini kabul eder. Yalnız takval sahibi olanlara merhamet eder.'' Ve sadece takva sahiplerinin amellerine sevap verir. Gerçi takvayı tavsiye eden vaizler çoktur ama takva ile amel edenler gayet azdır. Allah Teala'dan hem bizleri hem sizleri takva sahibi olanlardan kılmasını dilerim. Ömer bin Abdülaziz halife olunca bir hutbe okuyor. Allah'a hamdü sena ediyor ve sonra şöyle diyor. Size Allah Teala'ya karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bütün ameller takvaya bağlı olup takvanın yerini tutacak başka bir amel yoktur. Adamın biri Yunus bin Ubeyde bana tavsiyede bulun der. O da şu tavsiyede bulunur. Sana Allah Teala'ya karşı takva ve ihsan sahibi olmanı tavsiye ederim. Zira Allah Teala muttakiler yani kötülükten sakınanlar Güzel amel edenler yani ihsan sahipleri ile beraberdir. Allah muttakiler ve ihsan sahipleri ile beraberdir. Ölmek üzere olan tabiinden bir zata bize tavsiyede bulun dediler. O da şöyle dedi. Sizlere Allah kötülükten sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir mealindeki Nahil suresinin son ayetini tavsiye ediyorum." demiştir. Seleften birisi din kardeşine şunları yazar. Sana Allah Teala'ya karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Zira takva gizlediklerinin en değerlisi, açığa vurduklarının en kıymetlisi ve geleceğe dönük olarak hazırladıklarının en faziletlisidir. Bunu elde etme hususunda Allah Teala hem bizlerin hem sizlerin yardımcısı olsun ve bunun sevabından bizleri nasiplendirsin. Yine Seleften birisi şöyle bir mektup yazmıştır. Size ve kendi nefsimize... Allah Teala karşı takvalı olmayı tavsiye ederiz. Gerçekten takva dünya ve ahiretin en hayırlı azığıdır. Takvayı kendin için her türlü hayra rehber ve her türlü şerre karşı da engel yap. Zira Allah Teala takva sahiplerini korktuklarından kurtarmayı ve ummadıkları yerden rızıklandırmayı kendi üzerine almıştır. Şube şöyle der. Hakemin yanından Ayrılacağım zaman benden bir isteğin var mı diye sordum. Bana dedi ki ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel radiyallahu anh'a yaptığı tavsiyeyi yapıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a demişti ki Nerede olursan ol Allah'tan kork. Her kötülüğün peşinden bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlarla güzel ahlak ile geçinmeye bak. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı dualarda ee, şöyle söylediği de nakledilmiştir. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve kimseye muhtaç olmamayı dilerim. Allahümme inni eselükel hüda vettuga vel iffete vel gına. Yine Ebu Zer radiyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder mealindeki Talak Suresi'nin ikinci ayetini okudu ve sonra şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer şayet insanların hepsi takva sahibi olsaydı sadece bu onlara yeterli gelirdi. Bu ayet. Bakın bu ayet müthiş bir ayet. Aklımızdan çıkarmayın. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. İnsanlar takvalı olsa bu onlara yetişirdi buyururlar Hazreti Eflese. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nerede olursan ol Allah'tan kork, Allah'tan sakın sözünün maksat gizli ve açık her yerde insanların gözü önünde ve onların gözlerinden uzakta kaldığında yani hiçbir halde takvadan ayrılmamaktır. Nitekim daha önce naklettiğimiz bir hadiste Ebu Zer radıyallahu anh Allah Resulü açıkta ve gizli olan işlerinde sana takva ile hareket etmeni tavsiye ederim buyurmuştu. Yine gizlide ve açıkta sana karşı haşyet, korku ve ürperme ile dolu olmayı dilerim. Yani bu e, dua olarak söylerdi Allah Resulü sallallahu ve fil gaybi ve şehade. Yani e, gizlide ve açıkta ey Allah'ım senin korkunu senin e, huşunu, haşyetini dilerim buyuruyordu açık ve gizli hallerde haşyet sahibi olmak kişinin kurtuluşunu sağlayan önemli hasletlerdendir e, yine daha önce geçen Ebu Tüfeil'in Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet etti hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu Kabilenin önde gelen kişisinden nasıl utanıyorsan Allah'tan da öyle haya et. Burada kastedilen şudur. Yani kabilenin önde gelen kişisinden böyle ileri gelen, değer verdiğin, sevdiğin, saydığın bir insanın karşısında bir hayasızlık, bir çirkinlik yapmaktan çekinirsin değil mi? İşte yalnız bulunduğun hallerde de daha fazla olarak Allah'tan kork. Xas ile budur. Şimdi reisinin, Allah yaz oluyor yani yazmıyor mu? Şimdi burada e, mesela haya önemli bir haslettir müminin güzel bir hasletidir. Bir şeyde haya bulundu mu? Onu süsler. Hangi şeyde de haya bulunmazsa onu rezil eder. Alçaltır buyurulmuştur bir hadiste. Bizim mesela e, haram olmasa da insanlar yanında yapmamız hayaya aykırı olan şeyler vardır. Mesela e, erkeğin avret yeri neresidir? Göbeğiyle diz kapı arası değil mi? O zaman bu şekilde gez. insanlardan da bir haya şeyi var değil mi? Bir haya noktası var. İşte bu e, kastedilen bu tür şeylerdir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği örnek yani böyle insanlara değer veriyorsun, saygı gösteriyorsun veyahut da bunların hiçbir olmasa bile bir takım hayasızlıklardan, çirkinliklerden çekiniyorsun değil mi? Ama yalnız halindeyken bunları yapmaktan çekinmiyorsan bu ne olur? İşte o zaman şirk gündeme gelir. Allah'tan korkmamak ama mahluktan korkmak. Allah'a saygı göstermemek ama mahlukata saygı göstermek gündeme gelir. İşte insanlar içerisindeyken e, nasıl haya sahibi oluyorsan, yalnız kendi de haya sahibi ol. Nitekim Allah Resulüne soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü bizden birisi evinin içerisinde çıplak durabilir mi? Ne buyuruyor? Kendisinden haya edilmeye en layık olan Allah Teala'dır buyuruyor. İşte bu duygu Gizli hallerde kişinin Allah'a karşı haşiyet duymasını sağlamaya bir sebeptir bu duygu. Çünkü her nerede olursa olsun Allah'ın kendisini gördüğünü, kendisinin içine ve dışına gizli ve aşkar bütün hallerine kalbinden geçenlere dahi muttali vakıf olduğunu iyice bilir. Bu anlayışı yalnız başına kaldığı yerlerde sürekli olarak hatırında tutarsa bu hasret onun gizli hallerde bile günah işlemesine engel olur. Bu manaya işaretle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Nisa suresinin ilk birinci ayeti. Cuma hutbelerinde okuduğumuz bir ayet. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına uymamaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Vettegullahi yetesailunel bihi vel erham. İnnallâhe kâne aleykum rakîbâ. Evet, üzerinizde, üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Seleften biri dostuna şöyle bir tavsiyede bulunur. Allah Teala, bizi ve sizleri tek başına tenhada kalan kişinin Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek, bu sayede Allah'tan korkarak o haramları terk etmesi gibi zahidane bir hayat yaşamaya ve haramları terk etmeye muvaffak kılsın. Biz de amin deriz böyle bir duaya. İlginçtir. Aslında ile alakalı ama e, bu yalnız hallerde takvayı da ilgilendiren e, bir misal. Yezid bin Meyser'e var. Allah ondan razı olsun. E, sahabeden de olabilir, tabiinden de olabilir. Tam hatırlayamadım. Yezid bin Meyser'e diyor ki, sizden önceki ümmetler arasında bir kimse vardı diyor. Bu adamın hiçbir iyiliği yoktu. Günahlar işlemişti pek çok. Bir gün böyle çölde giderken yalnız başına kendi kendine Allah'a yöneldi ve dedi ki Ya Rabbi ben bunca günah işledim. Ben pişmanım. Günahlarımı bağışla dedi ve öldü diyor. Allah Azze ve Celle onu bağışladı buyuruyor. O hal üzerinde öldü ve Allah onu bağışladı buyuruyor. Bak bir anda e, belki öyle bir düşüncesi öyle bir amacı yoktu ama bir anda bir oto kontrol yapı verdi ve TV yöneldi. O anda da hecele gelmiş ölmüş. İşte bizim ne zaman öleceğimizi bilmememiz bu kontrole daha layık kimseler olduğumuza en büyük bir uyarıdır. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Ali radıyallahu anh'den gelen bir rivayet vardır. Cehennem halkının çoğunluğunun müsevvifler olduğu görülecektir diyor. Müsevvifler yani erteleyenler demektir. Safve, safve, safve yani sonra yaparım, sonra yaparım diye hayırlı amelleri erteleyenlerdir. Tevbeyi erteleyenler, salih amelleri erteleyenler, farzları erteleyenler yasakları terk etmeyi erteleyenler sonra yaparım, sonra yaparım. Hele bir e, yaşım gelsin, hele bir ihtiyarlayayım veya hele bir e, işe gireyim, hele bir evleneyim, hele bir askerliğimi yapayım da geleyim diyerek böyle erteleyenlerin o hayırlı amelleri o tevbeyi yapmaya fırsatı kalmadan ölüverdiği ecelin onları yakalayıverdiği tabi hiç kimsenin ölümden güvencesi yok ne zaman öleceğini e, bilmek gibi bir şansı bir e, melekesi yeteneği diyelim şans kelimesini kullanmak doğru değil böyle bir melekesi yok İmam şafi şöyle der Allah rahmet eylesin Hasletlerin en değerlisi şu üçüdür. Az olan maldan cömertlik yapmak. Az olan maldan cömertlik yapmak. Fakir kimsenin verdiği sadaka gibi. Tek başına tenhada kaldığında haramlardan uzak durmak. Hem korktuğu ve hem de umutlu olduğu kişinin yanında hakkı söylemek. Allah İmam Şafi'ye rahmet eylesin. Ne kadar güzel. Hem Ümid ettiği hem de korktuğu bir kimsenin yanında hakkı söylemek. Öyle bir şey ki, hakkı söylersen ümit ettiğin bir menfaatten seni alıkoyacak. Veyahut hakkı söylersen e, korktuğun bir şeyi başına getirecek. İşte ihlasın, takvanın göstergesi her halükarda hakkı söylemek. Nitekim hadis-i şerifte ne buyurulur? Cihadın en üstünü Zalim sultan karşısında hakkı söylemektir. Zalim sultan karşısında hakkı söylemektir buyrulur. Cihadın en üstünü. Neden cihadın en üstünü? Çünkü o nefis de cihattır. Umduklarına ve korktuklarına karşı mücadele içerisindedir nefsiyle. Meşhur vaiz İbn-i Semmak, Birtin kardeşine şöyle e, bir mektup yazmıştır. Sana... Allah Teala'ya karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü takva gizli hallerinde senin kurtarıcın, açıktan işlediğin işlerde senin gözcündür. Gecende ve gündüzündeki bütün işlerin ve hallerinin Allah rızası için olmasına çalış. Sana yakın olduğu derecede ve sana karşı kudretinin geçerli olduğu nispetle Allah Teala'dan kork. Ki bundan e, hali olduğun hiçbir hal yoktur. Şunu bil ki, sen hep onun gözetlemesi altındasın. Asla onun saltanatından çıkıp başkasının saltanatına ve yine onun mülkünden çıkıp başkasının mülküne giremezsin. Öyleyse Allah Teala'dan sakınma konusunun kalbinde önemse ve ona karşı olması gerektiği gibi kork ve selam. Ebu Cellet şöyle der, tabiinalimlerindir bu ve e, geçmiş peygamberlerin Bilgiler Yani İsrailiyat konusunda da oldukça ilim sahibi bir zat bu. Allah Teala peygamberlerden birine şöyle vahyeder. Halkına şöyle söyle. Size ne oluyor da günahları halktan gizliyor ve bana karşı açıkça işliyorsunuz? Eğer benim sizleri görmediğimi düşünüyorsanız, bu durumda sizler bana ortak koşuyorsunuz. Şayet sizleri gördüğümü kabul ediyorsanız, o halde neden beni sizi görenlerin en önemsiz yerine koyuyorsunuz? Şöyle diyordu. Allah Teala'nın senin üzerindeki kudreti ve sana olan yakınlığı nispetinde ondan kork. Biri kendisine bana nasihat deyince ona şöyle demiştir. Allah Teala'yı seni görenlerin en önemsizi kabul etme ve bu böyle bir yanlışa düşme. Allah'tan kork diyor. Seni görenlerin en önemsiz olarak Allah'ı görme diyor. Seleften biri şöyle derdi. Sen zannediyor musun ki senin masiyetini görmeyen biri sana merhamet eder. Böylece sadece onun seni hep görmekte olduğunu anlarsın. Senin masiyetini yani günahını, isyanını görmeyen biri sana merhamet eder mi zannediyorsun? Böylece sadece onun seni hep görmekte olduğunu anlarsın. Yine biri şöyle der. Ey oğlu bir kimsenin seni görmediğinden emin olduğun vakit günah işleyebiliyorsan Allah ile baş başa kaldığında da ona karşı günah işlemekten çekinmez ve yaratıklarından haya ettiğin kadar ondan haya etmezsin. Bu takdirde senin durumun şu iki kişiden birinin durumuna benzer. Eğer tek başına kaldığında onun seni görmediğini zannediyorsan bu durum açıkça küfürdür. Onun seni gördüğünü biliyor fakat yaratıklarından en zayıfı kadar bile yaptığından seni men etmediğini düşünüyorsan Allah'a karşı çok büyük bir cüret sergiliyorsun demektir. Adamın biri sık ağaçların bulunduğu ormanda bir ağacın dibine gelir ve şurada herkesten gizli bir günah işleyecek olsam beni kim görecektir Bu sırada kayıptan bütün ormanı dolduran şu söz yankılanır. Yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Bu Mülk Suresinin 14. ayeti. Adamın biri çölde bir bedevi kadın ile beraber olmak ister ve ona bizi yıldızlardan başka kimse göremezler. Kadın da ona peki yıldızların sahibi nerede diye karşılık verir. Muhammed bin Münkedir. Bir kadının yanında durup onunla konuşan bir erkeği görür ve onlara şöyledir: Allah Teala elbette sizleri görmektedir. Sizlerin de bizim bizim de günahlarımızı bağışlasın. Haris el Muhasibi Allah rahmet eylesin şöyle der. Murakabe kişiye Rabbinin yakınlığını hissettiren kalp ilmidir. Yani nefsinin kalbinin kontrol mekanizmasıdır bu insanın vicdan muhasebesi. Gözleri haramdan korumanın çaresinin ne olduğu Cüneydi Bağdadi'ye sorulur. Şöyle der. Her gün baktığın şeyi görmeden önce Allah Teala'nın seni görmekte olduğunu bilmendir diyor. İmam Ahmet bin Hamil şöyle bir şiir söylemiştir. Issız bir yerde tek başına kalırsan sakın ola ki tek başınayım deme. Daima gören biri vardı. Allah'ın bir an bile senden gafil olmadığını iyi anla. Tenhada olan hiçbir şeyin ona gizli kaldığını sanma. i̇bnül senmahta da şöyle bir şiir söylemiştir. Ey günahlara dalmış kişi, utanmaz mısın? Tek başına olsan da yanında ikinci olarak Allah var. Fakat onun mühret vermesi ve işlediğin kötülüklerin üstü örtülü kalması seni Rabbine karşı aldattı. Yani günahından dolayı seni hemen cezalandırmaması ve o günahını hemen fahiş etmemesi, ortaya dökmemesi seni aldatıyor Rabbine karşı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radiyallahu anh'a gizli ve açıkta Allah Teala'ya karşı takvalı olmasını tavsiye ederken maksadı Takvayı elde edebilmesi için ona yardım etmek ve yol göstermekti. Kendisine kavmindeki heybetli bir kişiden utandığı gibi Allah'tan utanmasını söyleyerek bu usta yol göstermişti. Bunun anlamı Allah Teala'nın kendisine çok yakın olduğunu ve yaptığı her işi bildiğini sürekli olarak hissetmek ve kendisini görenden utanmasını sağlamaktı. Muaz bin Cebel'de Allah razı olsun ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tavsiyesine dört elle sarıldı. Ömer radiyallahu anh bile e, onu Görevli olarak bir yerlere tayin ederdi. Dönüşünde yanında hiçbir şey getirmemişti. Eli boş dönmesinden dolayı hanımı kendisine çıkıştı. Hanımına yanımdan ayrılmayan bir gözcü vardı dedi. Yani kendisine sürekli baskı yapan ve bir şey almasına engel olan birinin varlığından söz ediyordu. Muaz bin Cebel Radyalı'nın bu sözlerle Rabbinin varlığını ifade etmek istemişti. Hanımı ise Hazreti Ömer'in onun yanında bir gözcü gönderdiğini zannederek bu konuda insanlara şikayet etmeye başlamıştı. Bu makam bir kimse için sürekli bir hal olur ya da çoğunlukla bu hal üzere olursa o kişi Allah Teala'yı görüyormuş gibi ibadet eden kişilerin derecesi olan ihsan derecesini kazanır. Ve ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden sakınan muhsin kimselerden olur. Özetle söylersek, gizli ve açık hallerde Allah Teala'ya karşı takvalı olmak imanın kemalindendir. Allah'ın bu nitelikli kişilerin sevgisini müminlerin kalbine atmasında takvanın önemli bir etkisi vardır. Nitekim hadiste şöyle buyrulur. Kim bir şeyi gizlice işlerse, işlediği hayırlı ise daha hayırlısını, şer ise daha şerlisini Allah Teala kendisine açıktan yaptırır. Subhanallah. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Kim bir şeyi gizlice işlerse işlediği hayırlı ise daha hayırlısını. Şer ise daha şerlisini Allah Teala kendisine açıktan yaptırır. İmam Ahmet Taberani Ebu Yala rivayet etmişlerdir bu hadisi. Bu hadis hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olarak hem de İbni Mesud Radıyallahu Anh'ın kendi sözü olarak yani mefkuf bir hadis olarak nakledilmiştir. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle der. Sizden biriniz hiç farkına varmadığı halde müminlerin kalplerinin kendisine lanet etmesinden sakınsın. Bu durum şöyle meydana gelir. Tek başına kaldığı bir yerde Allah'a isyan eder ve müminlerin kalplerinde kendisine karşı nefret bulunduğu halde Allah'a kavuşur. Yani yalnızken isyan eder ve böylece müminlerin kalbinde bu bir nefrete sebep olur. Süleymanet Teymi şöyle der, Kişi gizlice bir günah işler, fakat onun zilleti ve eseri üzerinde görünür. Başka biri de der ki, Kul kendi ile Rabbi arasında kalan bir günah işler, sonra kardeşlerinin arasına gelir, onlar günahın eserini onun üzerinde görürler. Bu husus, hak olan bir ilahın varlığının en büyük delillerinden biridir. O, ahirette vereceği cezadan önce, Dünyada bile en küçük amellerin karşılığını verir. Onun katında kimsenin ameli zayi olmaz. Bir amelin gizlice yapılmış olması, perdelenmiş ve örtülmüş olması onun kudreti önünde engel oluşturamaz. Mesut ve bahtiyar kişi allah Teala ile arasını düzelten kişidir. Zira bir kimse Allah ile arasını düzeltirse Allah da diğer insanlarla onun arasını düzeltir. Kim allah Teala'yı öfkelendirmek pahasına insanların övgü, övgüsünü kazanmaya çalışırsa, İnsanların övgüsü ona yergi ve kınama olarak geri döner. Nitekim bu manada bir hadis Ayşe radıyallahu anha tarafından rivayet edilmiştir. Tergip ve terhip kitabında birkaç tarikten gelir bu. İbn İbban da rivayet etmiştir bunu. Taberani de nakletmiştir. Yanılmıyorsam Tirmizide de geliyor. Muaviye radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anha'ya ey müminlerin annesi Allah Resulü'nün nasihatlerinden bir takım nasihatler yazdırarak gönder diyor. Ayşe radıyallahu anh'a da bu manada bir hadis yazarak gönderiyor. Yani o hadiste şöyle buyuruluyor. Kim Allah azze ve celle'nin gazap ettiği bir konuda, Allah'ın öfkelendiği bir konuda, insanların hoşnutluğunu talep ederek o işi yaparsa, Allah azze ve celle o kimseye gazap ettiği gibi, öfkelendiği gibi, o hoşnutluğunu aradığı insanlar da ondan nefret ettirir. Çünkü kalpler Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Kim de Allah'ın razı olduğu bir şeyi yapmak uğruna insanların öfkesini, nefretini göze alırsa Allah Azze ve Celle o kuldan razı olur ve o e, kendisinden yüz çevirmesinden korktuğu insanları da ona karşı ülfet ettirir. Hadis bu. Ebu Süleyman der ki, hüsranda olan kişi iyi amellerini insanlara gösteren ve çirkin amelleriyle kendisine can damarından daha yakın olana meydan okuyan kimsedir. Bu konuda nakledilenlerin en hayret verici olanı Seyyah Ebu Cafer'in şu sözleridir. Habib Ebu Muhammed gizlice insanlara faizle para veren bir tüccar idi. Habibi Acemi derler ya. Ee, tarikatçılar seslilerini de sayarlar. Kendilerini o zatlara nispet ederler. İşte bu Habibi Acemi bu. Habib Ebu Muhammed. Gizlice insanlara faizli para veren bir tüccardı. Yani simsar idi. Ee, tefeciydi. Estağfurullah. Tefeciydi. Ee, bir gün yolda giderken sokakta oynayan çocukların yanından geçiyor. Çocuklardan birine faiz yiyen adam geliyor diye birbirlerine seslendiklerini işliyor. Bunun üzerine boynunu büküyor ve Ya Rabbi. Sırrımı çocuklara bile aşikar ettin diyor. Halbuki gizlice tefecilik yapıyordu. Çocuklar birbirleriyle konuşurken... ...aha faizyen adam geliyor diye sesleniyorlar. Ve e, hemen iç muhasebesine dönüyor. Yarabbi sırrımı çocuklara bile aşikar ettin dedi. Ve dönüp evine geldi. Bütün servetini bir araya topladı sonra şöyle dedi. Yarabbi bu mallar karşısında sana esir oldum. Bu malları vererek nefsimi senden satın almak istiyorum. Bunların karşılığında beni azadet et. Sabah olunca bütün malını sadak olarak dağıttı. Yine bir gün o çocukların yanından geçerken çocuklar onu görünce birbirlerine sessiz olun. Allah'ın abid kolu Habib geliyor dediler. Habib bunu duyunca ağladı ve Ya Rabbi sen bir defasında yerdin bu seferde övdün. Bunların hepsi senin katındandır dedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Bak,